Evet. Kardeş demiş selamu aleyküm hocam. Aleyküm selam. Allah ilminizi attırsın. Ümmet sadece Müslümanlarda mı oluyor? Ümmetin anlamı nedir? Allah razı olsun. Alimler bu kelimeyi ayırmışlar. Kur'an'da birkaç manada geçiyor. Mesela tek başına olan İbrahim aleyhisselam için Allah diyor kâne ummeten gâniten mefelen. O tek başına bir ümmetti diye geçiyor. Ümmet bazen topluluk manasında, bazen fert hakkında kullanılmış. Ee, bazen ümmet lafzı Davet ümmeti manasında kullanılmış bazen icabet yani kabul eden iman eden ümmet manasında kullanılmış onun aslında nerede nasıl kullanıldığı ile alakalıdır. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı ifadelerde e, ümmetimden şu şu şeyler sadır olacaktır diyor. O davet ümmetidir kastı ileride ortaya çıkacağı. Ama İslam ümmetini kastettiği zaman işte benim ümmetimden gene aynı ifadeyi kullanıyor ama mananın, kelimelerin devamında manadan anlaşılan, o sadece icabet eden müminleri kastettiğini gösteriyor. Bu ifadenin nasıl geldiğiyle alakalı yani ona çok ciddi iyi bakmak lazım. Selamun Aleyküm demiş, Aleyküm Selam. Benim birkaç sorum olacak. Bir konuda icma olması için dönemin tüm alimlerinin ittifak halinde olması mı gerekir? Valla o kadar geniş bir soru ki buna dair 1400 senedir kitap yazıyorlar. İcma nasıl hasıl olur diye. Çok ağır şartları var icmanın hasıl olması için. Yani bırakın bir dönemin alimlerinin bir şey icma etmesini, ümmetin en başından sonuna kadar o konuda icma edilmesi gerektiğini söyleyenler var. İcmanın hasıl olması için. Bugünkü tekbirci zihniyetin anladığı gibi her böyle bir alim bir şey icma var dedi diye bir şey icma olmaz. İcma çok ağır bir meseledir. İcma çok ağır bir meseledir ve icmanın nakli çok ağır şartlar gerektirir. Bugün milletin önünü açtığı gibi değildir. Yani özet olarak öyle söyleyeyim. Peygamberin kanı akıtılan ve üzerine Allah'ın adı anılanlardan ye. Hadisi müşriklerin kestiklerini yemeye delil olmaz mı? Bu ibarenin kaynağıyla beraber bize gönderirsen hadisi önce öğreniriz. Nerede geçtiğine bakarız. Ondan sonra şerlerine, alimlerin sözlerine bakarız. Ama müşriklerin kestiği haramdır. Bize etik konusuyla ilgili kitap önerebilir misiniz demiş. Yani bununla alakalı bildiğim önerebileceğim bir kitap. Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Yani hadis demiş. Eğer varsa o hadisin metnini bize gönderirseler seviniriz inşallah. Kardeşim biri demiş. Selamun aleyküm hocam. Allah razı olsun sizden. Bazı sorularım olacak. Bir hadiste yaşlı bir kadın peygambere, cennete yaşlıların gidip gidemeyeceğini soruyor. Hadis meşhur halk arasında bilirsiniz. Bu hadis sahih midir? Nerede geçiyor? Ya peygamber şaka için söylemiş yani. Bilmiyorum halk onu bilmiyor mu da. Kadın gelmiş, yaşlı kadın işte biz cennete gireceğiz mi demiş yaşlılar cennete giremez. Kadın üzülünce herkes 33 yaşında. Yani rivayette 30 ve 33 yaş arası geliyor. O yaşta olacağı için herkes genç girecek yani. Yani Arapların yanında 30'lu yaşlar genç yaşlardır. 40'tan sonra insan artık yaşlı ismini alır. Peygamber şaka yapmış herhalde o hadisi kastediyorsun. O hadis sahibi hadis ama nerede geçtiğini bilmiyorum. Haram para ile alınan yiyeceği besmele çekerek yemin hükmü nedir? Haram para ile alınan yiyeceği besmele çekerek yemin yani harama besmele çekmek demek değildir bu. Orada alınan malzememi varsa besmele çekip yenilebilir. Bunda bir bahis bilmiyorum. O ayrıdır, o ayrıdır. Yani haramdan, haram paradan kazanması haramdır. Ondan gelen yemesi haramdır. Ama o üzerine besmele çekmek harama besmele çekmek gibi değildir. Ayrı meselelerdir. Bugünkü camilere mescidiler hükmü vermeyip burada imamın ve müezzinin Müslüman olması şartıyla müşriklerle namaz kılmanın hükmü nedir? Bugünkü camilere mescidiler hükmü vermeyip Ya öyle bir cami yoktur yani. yani öyle bir şey anlatıyorsun abi var ya. Yani düşünün bir mescid, devletin mescidi içinde müşrikler namaz kılıyor, imamla müezzin Müslüman. Mümkünatı yok yani. Bunu hariciler yapıyor. Hariciler yapıyor. Garip. Bir de mesela bu caiz değildir deyince tekfirlik bir durum yok diyorlar. Vallahi haricilerin işlerine akıl sır ermez. Başka soru. Bir dakika. Ebu Hanife şüphenin devamlı olması küfürdür diyor. Bunu hangi meselede diyor. Ben Ebu Hanifah'ın öyle bir sözü duymadım. İlk defa duyuyorum. İnşallah kitap, nakil, kaynakla beraber gönderirseniz değerlendiririz. Müşriklerin davetin öncesinde sonrasında müşrik oluşturan delili Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresi 6. ayettir. O müşriklerden biri senden eman dilediği zaman onlara eman ver. Ta ki onlar bilmeyen cahil bir kavimdir. Allah'ın kelamını işitsinler diyor. Daha Kur'an'ı duymamalarına rağmen... İşledikleri şık sebebiyle daha hüccetten önce Allah onlara müşrik ismini vermiştir. Delili çoktur Kur'an'da. 5-6 tane ayet vardır bununla alakalı. Deri ayakkabı giymek haram mıdır? Namaz olur mu? De Ayakkabıyla namaz caizdir ama deri ayakkabının hangi deriden üretildiğine bakmak lazım. Haram olan hayvanların derisindense haramdır. Mübah olan hayvanların derisindense helaldir. Bunda bir beys yoktur bilmiyoruz. Tamamdır.